Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Ama ba'd İnşallah bugünkü dersimizde bidatleri ve bidatların tehlikesini anlattıktan sonra arkadaşlar Allah subhanahu ve teala kısmet ederse bidat hakkında gelen şüphelerden bahsedeceğiz. Çünkü daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik.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 el bu konu etrafında getirilen şüphelere de cevap vermeye çalışacağız. Tabi başlamadan önce arkadaşlar şüphelere şunu zikretmek istiyoruz. İlk başta bütün bidat ehli kendi bidatlerine şüphe getirirken ya bir nası tahrif ederler yani ayeti ve hadisi tahrif ederler da bir hadisin veya bir sözün başını, sonunu atarak ortasını alırlar veya sonunu atarlar ortasını getirirler.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 Tabi böyle olunca sahabenin biri de çıkarıp sadaka veriyor peygambere itaat ederekten. Ve diğer sahabeler de onun ardından verince peygamber aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar sadaka zaten İslam'da var olan şekli belli olan bir ibadettir. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam yeni bir şeyden bahsetmiyor. Ve zaten hadiste peygamber men ibte da'a fiddini bida'aten hasen edemiyor. Kim dinde güzel bir bidat başlatırsa demiyor. Kim dinde güzel bir sünnet başlatırsa. Yani bir sünneti ihya ederse. Mesela diyelim. Bir insanlar tarafından nedir? İnsanlar tarafından terk edilmiştir. Örnek olarak bu hadisin yolunda gidelim. Diyelim ki bir belde de sadaka. insanlar tarafından fazla önemsenmiyor. Sadakanın verilmesi de sünnettir. Farz olan zekat, sadakayı fıtır bunların dışında. Normal sadakanın verilmesi de sünnettir. Adamın biri bunu fark ediyor. Açıktan. Süb insanlar görsün bu sünneti hatırlatın diye mesela bir hadis söylüyor ve sadaka veriyor veya bir ayet okuyor. İnsanlar da buna tabi olarak da sadaka veriyorlar. İşte peygamber aleyhisselatu vesselam'ın kastetmiş olduğu nedir? Budur. Kısa'dan da anlaşıldığı gibi. Yani bir sünneti ihya eden, yeni bir var olan bir sünneti başlatan, Yoksa olan peygamberin söylemiş olduğu makamda yeni bir amel çıkmıyor ortaya. Çünkü sadaka zaten İslam'da vardır.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 Ki biliyoruz usulde kaida vardır el fukmu yaduru na'illeti vücudun ve Yani bir hüküm illetiyle beraberdir. Illet varsa hüküm de vardır. Illet yoksa hüküm de yoktur. Peygamber Aleyhisselam terk etmesindeki illet fals kılınmasıydı. Peygamber Aleyhisselam vefat ettikten sonra vahiy kesildiğine göre demek ki bunun fals kılınması gibi bir şey söz konusu olamaz. Tabii tahtada bu namazını yapıyor, kılıyor. Bu namazın aklı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 bir lügatı olan manası vardır. Tüm yeniliklere bidat denir. Ki ilk dersimize bidatla ilgili bundan bahsetmiştik. Bir de şeriattaki manası vardır. Ki bu da peygamberden sonra din alanında çıkıp da değil mi? Peygamber vesilatü vesselamın yerdiği ve kötülediği olan amellere alimler ne diyorlardı arkadaşlar? Bidat diyorlardı. Ve İmam İbni Kesir tesirinde ilk defa yeri ve göğü yaratan manasında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 İbn Kesir ne yapıyor arkadaşlar? İbn Kesir lugat manasına e, hamle diyor. Yani Hazreti Ömer'in söylemiş olduğu bu söz lugattaki manastır. Yenilik manastır. Yoksa Hazreti Ömer şeriat'taki manayı kastedip de buna güzel bir bidat ne yapmıyor? Güzel bir bidat demiyor. Aynısını arkadaşlar İmam Şatibi Elkisam'da söylüyor. Bidat meselesinden bahsederken iki kısım bidat var mıdır diye Hazreti Ömer'in bu sözünü alaraktan Hazreti Ömer'in kast etmiş olduğu buradaki lugat manasıdır diyor. Yani bu ne güzel bir yeniliktir. Yoksa şeriattaki olan bidat-i hasene manasında Hazreti Ömer bunu söylemiyor diyor. Kim de bunu söylerse diyor ayet, bu Hazreti Ömer'in sözünü tahrif etmektir diyor. Aynı şekilde arkadaşlar İbn Recep el hambeli Ulum ulumul hikemde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 o meşhur hadisinde erbadil-nisariyen hadisinde ihtilafların olacağını haber verdikten sonra bize çözümünü olarak göstermişti. İlk dersimizi anlattığımız gibi peygamber aleyhissalatu vesselam bize çözümü anlatırken selamu aleykum sünneti ve sünneti hulefai'r raşidin mehdiyin aleha bin Sizin üzerinize o ihtilaflar anında benim sünnetim ve benim raşit olan halifelerimiz sünneti vardır. Onlara az dişlerinizle yapışınız diyordu Peygamber Aleyhisselatü Ki ittifakla, ittifakla sadece kindar rafiziler haricinde bütün Müslümanlar Hazreti Ömer'in raşit halifelerden olduğunu ne yapıyor? Bize, bütün ulema Hazreti Ömer'in raşit halifelerden olduğunu bize söylüyor. O zaman zaten Hazreti Ömer'in yapmış olduğu bu fiil bidat değildir ilk başta. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır.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 Müslümanlar ne yapmışlardır arkadaşlar? Bir camide fırka fırka halinde değil de toplu halde bu namazı eda etmişlerdir. Ve alimlerin bu konudaki görüşünü ne yaptık arkadaşlar? Ve alimlerin bu konudaki yani Hazri Ömer'in sözüne yapmış oldukları yorumları da İbni Kesir'in, İbni Ömer'in, İbni Kesir'in, İbn Receb'in ve aynı zamanda İmam Şatibi'nin görüşlerini de bu şekilde aktarmış olduk. Ta ki anlaşılsın ki bidat ehlinin yapışmış olduğu gibi Hazreti Ömer'in sözünde bidat hasene dedikleri şeye hiçbir şekilde delil yoktur biraz Hz. Ömer'in katletmiş olduğu nedir arkadaşlar Hazreti Ömer'in katletmiş olduğu lügat manasındaki bidattır yine arkadaşlar bidat ehlinin en çok yapışmış olduğu delillerden bir tanesi de kullu bidat demiş olduğumuz hadiste bütün bidatler sapıklıktır diyoruz öyle değil mi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 ...Rabbinin yıkmasını emrettiği her şeyi yıktı diyoruz. Allah Subhanahu ve teala onu her şey şeyi yık, yık dediği her şeyi yıktı, yerle bir etti. Fakat Allah ona gökyüzünü ve diğer bazı şeyleri yıkma dediğinden dolayı rüzgar onu ne yapmamıştı? Onları yıkmamıştı. O zaman bizim buradaki kullu bidatine de baktığımız zaman kastın ne olduğunu anlamak için... ...yani tüm bidatler midir yoksa bazı bidatler bundan müstesna mıdır diye bakacak olursak arkadaşlar... Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sözüne ve sahaben anlayışına bakmamız lazım ki Peygamber'in sözünü ve sahaben anlayışını anlattığımız zaman geçen derste ve bu dersin daha başında zikrettiğimiz zaman görüyorduk ki sahaben yanında, resulan yanında böyle bir anlayış yoktu. Birlik her yapılan şey yenilik din alanında onların yanında neydi arkadaşlar? Onların yanında bidatti diyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar bunların çok acip bir çok acayip da diyelim bir delilleri var. O da Kur'an içerisinde Allah ehl-i istat'tan bahsederken hadis suresinde diyor ki ma اِبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا بِتِغَاءَ رَضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا Allah subhanahu ve teala diyor onlar bir ruhbaniyet çıkardılar. Bir bidat Bir bidat çıkardılar orfaya. Yani bu ibadetleri ondan sonra dünyadan el ayak çekmeleri bir ruhbanlık müessesesi oluşturdular.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 Buradan nasıl oluyorsa arkadaşlar, nasıl oluyorsa bidat ehli, bidat, yeni bir bidat çıkarabileceğine ne yapıyorlar? Delil alıyorlar. Şimdi biz bu ayet hakkında biraz konuşalım ta ki konu açıklığa kavuşsun. Birinci olarak arkadaşlar bu ayette Allah Subhanahu ve teala kesinlikle bidatı övmüyor. Kesinlikle çıkarmış oldukları ruhbanlık dediğimiz müesseseyi Allah Subhanahu ve teala kesinlikle övmüyor dikkat ederseniz. Bidatı Allah Subhanahu ve teala onları yeriyor.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 Allah Subhanahu ve teala bu bidatı ikrar etmiş dahi olsa bakın ikrar etmiş dahi olsa ki etmemiştir böyle bir bidat ehlinin görüşüne göre konuşuyoruz bu Kur'an-ı Kerim sabittir öyle değil mi? Bu, Peygamber ve selam vefat ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'in inmesi gibi bir şey söz konusu değildir. O zaman kimse bunun Allah'ın hoşuna gidip gitmeyeceğini bilemez. Hiç kimse bunun Allah'ın hoşuna gidip gitmeyeceğini bilemez.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 rivayette bu ayet bizim üzerimize inmiş olsaydı biz bugünü bayram edinirdik diyorlar neden? çünkü Allah subhanehu aleyhi ve bu ümmete çok bir bir nimet vermiştir dinlerini artık onlar için ne yapmıştır? tamamlamıştır hiç kimse onu arttıramaz ve ne yapamaz arkadaşlar? eksiltemez çünkü bu ayet bizden önceki insanlar için inmiştir bu ayet bizden önceki insanlar için inmiştir ve usulde biliyorsunuz bizden önceki şeriatlar bizim için de şeriat olur mu? bizim için de geçerliliği var mıdır? yok mudur?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 Ya bu adam hiçbir şey bırakmadı ki bizim yaptığımız mutlaka onda bize muhalefet etti diyordu. Elbisede Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara muhalefet etti. Namaz kılma şeklinde Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara muhalefet etti. Sakar şeklinde Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara muhalefet etti. Oruç şeklinde Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara muhalefet etti. Yani biz ehli kitabın din alanında yapmış olduğu bir şeyi yapmakla memur değiliz.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 delil almış olduğu meselelerden bir tanesi de arkadaşlar Kur'an'ın cemî meselesidir. Çünkü Kur'an peygamber aleyhissalatu vesselam zamanında toplanmamıştır. Hazreti Ömer, Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim bir mushafta toplanılmış. Hazreti Osman döneminde de ne yapılmıştır? Çoğaltılmıştır. Bir de ne diyor ki? Peygamber aleyhissalatu vesselam zamanında Kur'an bu şekilde toplanıp çoğ toplanılıp çoğaltılmamış. O zamanın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 Ve bir ne yapıyor? Bir mushtaapta topluyor, yanına alıyor. Hazreti Ebü Bekir vefat edince Hazreti Ömer'e geçiyor. Hazreti Ömer'de Hazreti Ömer vefat edince kızı hafta alıyor. Peygamber ve sallallahu ve aynı zamanda eşi olan annemiz haftada kalıyor. Hazreti Osman döneminde arkadaşlar, Hazreti Kuzeyler Şam'dan geliyor. Hazreti Osman'a diyor ki ya diyor bu ümmet Yahudi ve Hristiyanların kitapta ihtilaf ettiği gibi ihtilaf etmeden gel bir şeyler yap.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 Gördüğünüz gibi şöyle bir nokta var. Birinci nokta. Bu Kur'an zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında yazılıyordu. Bu Kur'an zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında yazılıyordu. Biliyorsunuz derilere yazılıyordu. Veyahut da kemiklere yazılıyordu. veya başka yazılabilecek şeylere bu Kur'an ne yapılıyordu? Bu Kur'an-ı Kerim yazılıyordu. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında neden bir mushab haline getirilmedi? Çünkü Kur'an hala iniyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında.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 buradan bahsederken bir konudan daha bahsediyorlar. Allah subhanehu ve teala bu Kur'an'ı koruyacağını yapıyor? Bu Kur'an'ı koruyacağını söylüyor. Ve sahabeyle Allah subhanehu ve teala buna vesile kılmış oluyor. Sahabeyi Allah subhanehu ve teala buna vesile olmuş oluyor. Ve sonuç olarak sahabenin hiçbirini inkar etmemesi sahabenin bunun üzerinde ittifak etmesi ki sahabenin ittifakı, sahabenin icması ayrılmadan önce biliyorsunuz tüm ittifakla alimlerin yanında geçerlidir. Sadece dediğimiz gibi rafizilerin dışında sahabe nesin icması nedir arkadaşlar? Tüm ümmetin yanında geçerlidir. Ve sahabe bu konuda ne yapmışlardı? Habe bu konuda icma etmişlerdi. Hiç kimseye bu konuda bir delil yoktur. Ve bir defa ehlinin o delil almış olduğu meşhur sözü biz onlara burada delil olarak kullanabiliyoruz. Narahu'l muslimunu hasanan fehu diye. yine arkadaşlar burada bir e, mesele. Bunlar bidat ehli sahabeden bazılarının bazı ameller yapmasını ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buna inkar etmemesini Bilat-ı Hasene'ye delil olarak kullanıyorlar. Yani mesela ne gibi? Hazreti Bilal'in abdest namazı gibi. Öyle değil mi? veyahutta da şehit edilecek olan sahabenin Kureyş tarafından ne yapması arkadaşlar? İki rekan namaz kılması ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buna inkar etmemesi. O zaman diyorlar bunlar nedir? Bunlar bilat Hasene babındandır. Ve biz ne yapıyoruz diyorlar? Biz biz de hasene yapıyoruz sahabe gibi diyorlar. Şimdi biz de bunlara diyoruz ki ama bunun yanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben hiç ara vermeden oruç tutacağım. Biri beni hiç yatmadan namaz kılacağım. Biri ben hiç kadınlarla evlenmeyeceğim dediği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam inkar etmişti. Bunların yapmış olduğu da hayırdır. Bunların yapmış olduğu da kasıtlara Allah'a yaklaşmaktı. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu inkar etmişti. Aynı zamanda diyoruz arkadaşlar. Aa, güneşin dibinde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 ya Nas'ı açık bir şekilde tahrif ederler veyahut da ne yaparlar veyahut da Nas'ın başına atarlar ortasına alırlar ortasına alırlar sonunu atarlar yani bağlamından kopararsan Nas'ları anlamaya çalışırlar bunun yanında bir de arkadaşlar şöyle bir olay var bir de Elmin yapışmış olduğu bazı alimlerin sözleri var bazı alimlerin sözleri var yani sahabe ve Resulullah'ın fiillerinin bazılarından çıktıktan sonra bir de bazı alimlerin görüşlerine ne yapıyorlar? Bazı alimlerin görüşlerine yapışıyorlar. Bu yapışmış oldukları görüşler arkadaşlar genelde İbn İbni Abdülham'ın İmam Süyütü'nün, İbni Salah'ın, İmam Neuvi'nin bidata getirmiş oldukları taksimler veya İmam Şafi'nin bir sözünü getirerekten de bidata getirmiş oldukları ne arkadaşlar? Bidata getirmiş oldukları taksim. Mesela İdini Abdullah'ın yanında ve İmam Karrafi'nin yanında öğrencisinin bidat 5 kısma ayrılır. İşte diyorlar ki bidat e, haram olan bidat, vacip olan bidat, mekruh olan bidat ve e, baştan söyleyelim. Bunların yanında arkadaşlar bunlar bidat dedik 5 kısma ayrılıyorlar. Bir vacip olan bidat diyorlar, mendup olan bidat diyorlar, mübah olan bidat diyorlar, mekruh olan bidat diyorlar, bir de haram olan bidat diyorlar. Bu şekilde bidatı 5 kısma ayırıyorlar.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 din alanındaki bidatlere bakış açısına bakmamız lazım ki bazı fetvalarına bakmamız lazım ki bu birinci sözünden ne, neyi kastediyor onu anlayalım. Bakın bidat ehli hiçbir açıklamasına bakmadan bidatı beş kısma ayırmasına yapışmışlardır fakat bunun yanında arkadaşlar ne yapmamışlardır? Fakat bunun yanında İzni Abdüselam'ın fetvalarına bakmamışlardır. Bakın Salat-ı Ragaibe Ragaibe gününde kılınan namaza İzni Abdüselam ne diyor arkadaşlar? Bidattır diyor. Eğer onun yanında din alanında güzel bir bidat olmuş olsaydı, buna bir bidat demesi ve bunu eleştirmesi ne olurdu arkadaşlar? Kendi sözüne mukalif olmuş olurdu. Biz buradan ne anlıyoruz? O zaman i̇bn Abdülselam'ın yapmış olduğu ayrım, kesinlikle din alanındaki bidatla alakası yoktur. Çünkü kendisi ragaipteki bidata ne Ragaipte kılınan namaza bidat diyor. da bu namazda insanlar hayır istiyorlar. Daha fazla Allah'a yaklaşmak istiyorlar. Ama buna rağmen bu imam ne diyor arkadaşlar? Bu imam, buna rağmen Buna bidat diyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar. İzimni Abdüselam'a konusla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a konus duasında salat ve selam getirmeye bidattır diyor. Çünkü bu konuda nasıl gelmemiştir diyor. Yine aynı şekilde namazdan sonraki tokalaşmaya bidattır diyor. Mesela yani bugünkü bidatçilerin İzimni Abdüselam'ın ayrımına yapışıp da bidat-i hasene dediklerine İzimni Abdüselam bidattır diyor. Duadan sonra eli yüze sürmeye bidattır diyor fetavasında. Mesela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 kesinlikle yapılmaması gereken sapıklıklardır diye isimlendiriyor. O zaman diyoruz ki bu alimin kastı kesinlikle bu olmasa gerek. Yani bidat ehlinin kastetmiş olduğu olmasa gerek. Yine İslam ümmetinin büyük alimlerinden mesela İmam Nebevi biliyorsunuz arkadaşlar. Bidati iki kısma ayırıyor. Ve bidati iki kısmaya ayıran bidat hasane ve diyenlerden veya o da bazı yerlerde sahih müslim şerhinde bidati 5 kısma ayırıyor. Bidati 5 kısma ayırıyor.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 Aynı zamanda arkadaşlar İmam e, Nevevi hac esnasında mesela biliyorsunuz Safa ile Merve arasında gidip gelmeye sağ diyoruz biz. Öyle değil mi? Bunun birkaç defa yapılmasını nehliyor. Yani bir defa yedi gidiş gelişe mahsus olmak üzere insanlar hac boyunca bir defa ne yapar? Say yapar Safa ile arasında. Bir insanın bunu yok ben daha fazla yapacağım demesine İmam Nevevi ne diyor arkadaşlar? İmam Nevevi bidattır diyor. Neden?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 Bidat ehli kendince ne yapıyorlar arkadaşlar? Kendince e, meşrulaştırmış oluyorlar Ne diyorlar ki iki çeşit bidat vardır. Şimdi biz burada diyoruz ki arkadaşlar, ''Velev ki bu alimler sizin dediğiniz gibi demiş olsunlar.'' ''Velev ki bu alimler sizin demiş o, demiş olduğunuz gibi demiş olsunlar.'' Ya yani şimdi biz, alimlerin birinin bidat dediğine, bidat-ı hasene dediğine öbürü bidat-ı diyor. Birinin bidat-ı hasene dediğine öbürü ne diyor? Bidat-ı hasene diyor. Mesela İmam Nevevi'nin Ragai'tteki İmam Nevevi'de ayırdıklarıdan Ragai'tteki namaza batıl diyor. Aynıca İbn Abdülselam batıl diyor. Ama İmam Gazali'nin yanında ve İbn Salah'ın yanında bu gece kılınan namaz güzel bir namazdır. Mesela Allah'a yaklaşma kastıyla kılınan namazdır. Şimdi biz buradan nasıl anlayacağız? Bidat'ı iki kısma ayıran alimle birinin bidat kötü bidat dediğine dalaletle inkar edilmesi lazım gerekir dediğine, öbürü hayır. Bu güzel bir bidattır diyebiliyor mesela.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 kınmetler sapıklıktır demiş olsalar... Böyle bir sıkıntı ne olmayacak. Böyle bir sıkıntı kesinlikle kalmayacak. Velev ki eğer alimler onların dediğini dikkat etmiş oldukları alimler onların demiş olduğunu dahi kabul diyoruz ki bakın kendi aralarında bunlar bidat-ı şıktı Kendi aralarında ihtilaf etmişler. Birini kötü dediğini öbürü iyi diyor. Birinin hasene dediğini öbürü seyyi ediyor. Biri güzel diyor, kasımlar öbürü diyor bu inkar edilmesi gereken bir bidattır. İlim ehlinin bunu beyan etmesi lazım. O zaman diyor ki işte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 Sabah gözünüzü açarken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sen ne okumanız gerektiğini söylüyor. Yataktan kalkıp abdest alırken abdestten sonra Peygamber ne okumanız gerektiğini söylüyor. Helaya girmek istediğiniz zaman girerken ne söyleyeceğinizi çıkarken ne söyleyeceğinizi öğretiyor size Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Elbite giyerken okuyacağınız duayı öğretiyor size Peygamber. Dışarıya çıktığınız zaman bir fakirle karşılaştığınızda yapacağınızı öğretiyor size Peygamber. Sabah eşinize gel nasıl davranmanız gerektiğini öğretiyor size Peygamber. Çocuğunuzla nasıl vedalaşmanız gerektiğini, karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini öğretiyor size Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Binadan evinizden aşağıya doğru inerken ne okumanız gerektiğini eve çıkarken, iş yerine çıkarken veyahut da ne okumanız gerektiğini öğretiyor size Peygamber. Bir şeye başlarken ne okumanız gerektiğini öğretiyor size Peygamber. Günlük yaşantınızda ve genel hayatınıza ihtiyacınız olan her şey sünnete vardır. Fakat biz maalesef sünneti bilmediğimizden dolayı peygamberimizi tanımalığımızdan dolayı ne oluyor arkadaşlar biz bidatlere yöneliyoruz. Ve bu şekilde kendi nefsimizi ne yapmış oluyoruz? Bu şekilde kendi nefsimizi tatmin etmiş oluyoruz. Oysa biz diyoruz ki bidat hatane vardır diğer insanlara. Gelin önce bir bütün sünnetleri yapın. Onun bunun güzel dediğini uygulamakla Allah size bir ecir vermez. Fakat peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığını yapmakla hem ibadete ecirine alırsınız. Hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmanın ecrini alırsınız. Hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmanın ecrini alırsınız. O zaman insanlara dinde olmayan şeyleri göstermektense dinin yatanmadığı bir dönemde önce biz insanlara dinde var olan şeyleri öğretelim. İnsanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ve onun sevgisini ve ona, ona uymayı ne yapalım? Ve ona uymayı öğretelim. Ve bu konuda bizim anlatacaklarımız inşallah bu kadar arkadaşlar sağ dediğimiz gibi Allah kısmet ederse gönül istiyor ki bir de yine böyle 5 6 ders yap sünnet inkarcılarına karşı bir reddiye ve onların şüphelerini getirmek çürütmek ve sünnetin yine bizim için ne kadar bağlılığı olduğunu ve geçerliliği olduğunu anlatmayı da gönül istiyor. İnşallah Rabbimiz bize kısmet eder. Vaakhiru davana elhamdülillahi rabbil